Arkadaşlar, e, hepinizi hayırlı akşamlar olsun. Nasıl görme konusunda ve duyma konusunda bir sıkıntı yok inşallah. Düşra Dilay Dudu Fatma, duyuyor musunuz? Tamam. Evet. E, bayramın ardından yine e, birlikteyiz. Yeni bir tefsir, yeni bir müfessir. İnşallah öncelikle e, bayramınız iyi geçmiştir. solunsuz bir bayram geçirmişsinizdir. Güzel bir bayram geçirmişsinizdir inşallah. Bir sorun yok değil mi? Duyuyorsunuz beni arkadaşlar. Bir şey yazmayınca ben acaba tamam. Peki. O zaman e, tesirimize başlayalım metnimizi okumaya başlayalım arkadaşlar. E, bu akşam Evliys Esener Kandı ve onun tesirini işleyeceğiz. E, Abdulaziz Semerkandi, Semerkantlı bir Türk alim, müfessir, e, önemli bir müfessir. Rivayet e, anlayışı üzere tefsirini yazmış ağırlıklı olarak. Tabii içerisinde bir e, de var kısmen, işaret var kısmen. Başka e, tefsir e, özellikleri de içinde barındırıyor. Bakalım e, nasıl e, tefsir yapıyor Kur'an-ı Kerim'i. Birlikte göreceğiz. Bakara suresini inşallah göreceğiz. E, besmele çekerek başlamış olalım. Suretun bakara medeniyetun vahiyye mi etani vasittun ve temanune ayeten e, müfessirimiz önce e, surenin nerede nazil olduğunu söylüyor. Medeniyet'in niyetin diyerek Medine'de nazil olduğunu söylüyor. Eee vahiyen 286 ayetten diyerek de surede kaç ayet olduğu hakkında bize bilgi veriyor. Buna göre de eee 286 200 ve 6 ve 80. 286 ayet olduğunu bize müfessirimiz söylemiş oluyor. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين قال الفقيه حدثني أبي رحمه الله قال حدثني محمد بن حامد قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا محمد بن مروان عن عطاء عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى İbn Abbas'ta fi qoulihi taala Allahu teala'nın senin okuyacağımız sözü hakkında İbn Abbas'tan gelen bir rivayet. Bakalım ne diyor İbn Abbas? Elif lam mim. Yani Allahu teala'nın elif lam mim sözü ne anlama geliyormuş? Yani İbn Abbas'a göre anlamış şu arkadaşlar. Allah'u a'lemu. Ben Allah'ım bilirim. Eliflemi ne demekmiş demek ki? Ana Allahu alem. Kime göre? İbni Abbas'a göre. Ee, peki ne demek istiyor İbn Abbas nasıl oluyor bu iş? Diyor ki mafsirimiz man'a kâli İbn Abbas ana Allahu alem. Yani İbn Abbas'ın bu e, ifadeye, yani elif En Allahu a'lem e, demesinin hikmeti ne demiş? Şudur. Yani, el-elifu ana. Yani şimdi hangi kelime, hangi harf nereye tekabül ediyor? Onu bize anlatacak bir fesirimiz. Elif lamin başındaki elif ana demekmiş. ve lammu allah elif lam. Lam, Allah demek. ana, Allah ve mim o İslam'daki mim de a'lemu demekmiş. Dolayısıyla elif lam mim enallahu a'lem demek oluyormuş. Kime göre? İbn Abbas'a göre. Ee, peki neden böyle? Lianel Kur'an'a القرآن... çünkü Kur'an nazale bi lugatil Arabi. Arap diline göre nazil olmuş. Arap diliyle nazil olmuştur. وَالْعَرَبُ Araplar ise قَدْ كَانَتْ تَذْكُرُ harfan Bazen, Araplar bazen bir harf e, zikrediyorlar, bir harf söylüyorlar. وَتُرِي لُبِهِ تَمَامَا kelimeti. Onunla kelimenin tamamını kast ediyorlar. Hani bir de leb demeden, leb lebi anlamı koyuyor. Leb deyince hemen leblebi akla geliyor. Onun gibi kelimenin bir harfini söylüyorlar ama onunla aslında kelimenin tümünü kast ediyorlar. Peki, madem müfessirimiz Araplar böyle yapıyor dedi, acaba Arap şiirinde, Arap logatında, Arap belagatında, edebiyatında buna dair bir örnek var mı? Müfessirimiz hemen onu bize hatırlatıyor. Evet diyor, Ela Tara ila اِلَا قَوْلِ الْقَائِلِ şairin şu sözünü görmez misin? Veya yani şu beyti diyeni görmez misin? Peki ne demiş beytte? Bakalım. Diyor ki قُلْتُ لَهَا قِف۪ي لَنَا قَالَتْ قَف۪ Yani şair diyor ki قُلْتُ لَهَا Leha'daki hazami bir bayana gidiyor. Artık bu kimdir? Sevgilisi midir? Annesi midir? Bilemiyoruz. Kimse artık ee, bir bayan orada ama var Leha daha bir bayana gidiyor konu Leha ben o bayana dedim ki kifi bekle dur bekle Lena bizi bizi bekle bizi bekle dedim alet o kadında dedi ki e, hocam derse girmek isteyen arkadaşlar varmış e, nasıl yaparım büşra yani Zafer Bey e, duyuyorsa arkadaşlara izin versin girsinler Zafer Bey duyuyor musun yani e, benim yapacak bir şeyim yok e, yap olsa ben bana var bir şey olsa hemen size izin vereceğim her arkadaşımız girsin ama e, Evet arkadaşlar bir kısmı girdi herhalde girdiniz mi Nasıl? Girdiniz mi arkadaşlar? Çok bekletiyorlar diyorlar. Neden? Neden bekletiyorlar ya? Onu anlamıyorum ya. Ben belli böyle bir toplantıda söyleyeyim. Niye bekletiyorlar? Siz... Şifrenizi yazıp girmeniz lazım. Zafer Bey niye öyle oluyor? Firdevs de yine girmiş. Peki... Ee, yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyoruz. Ee, i̇nşallah e, bayramınız iyi geçmiştir. Ha gruptan değilsiniz öyle mi Elif? Ee, ona bir şey diyemem. Gruptan olanlar direk girebiliyorlar herhalde. Olmayanlar izin almaları lazım. Herhalde öyle oluyor. Peki İbrahim. Ee, yazdıklarını okudun. Ben de inşallah ilgili arkadaşlarla görüşürüm. Ama hoş değil tabi. Ee, yani bizim derslerimiz herkese açık. İsteyen arkadaşımız şubesine olursa olsun gelsin e, izlesin yani. Sonuçta yer, yer kalmıyor diyebilir miyiz? Öyle bir şey olabilir mi? Bir yüz kişiyle sınırlı galiba. Onu biliyorum. Yani yüzü geçti mi birinin çıkması lazım. Ama zaten geçen hafta 86-87 kişi olmuştuk. Yani yüzü geçmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlarımız girebilirler yani. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Sağ ee, Devam edelim o zaman arkadaşlar. Ses kesiliyor diyor ıı, Dudu. Diğer arkadaşlar da öyle mi? Kesinti oluyor mu arkadaşlar? Diğer arkadaşlar da ses yok. Hayır. Sorun yok hocam. O zaman Dudu sende problem olabilir. Bir yenile istersen bilgisayarını belki sorun çözülür. Başka bir tarayıcıdan deneyin diyor Neval. Düzelebilir oldu mu? Aslında da kesiliyormuş. Bir bakayım ses durumu nasıl burada? Ee, arkadaşlar seste problem yok. Peki devam edelim arkadaşlar. Demek ki Araplar işte burada da bir şi, görüyoruz şiirde bir bayana şair diyor ki gifi yani dur gifi dur bizi bekle. Qalat kaf kadında kaf diyor. Gerisi önemli değil. La tespibi ennesiinal icaf şiirin devamında da işte diyor bizim icafı unuttuğumuzu zannetme diyor. İbrahim diyor ki hocam bu ek tefsiden hangi ek tefsiden? Hayır İbrahim bu bizim normal metnimiz. Bu seneki metin burası. Hayır arkadaşlar bizim normal metnimiz bu. Şimdi yani bil kafi yani bu kadın kaf ile kast etti. Neyi kast etti? Kad ve Yani durdum sizi bekliyorum. Durdum sizi bekliyorum. Bunu Kaf demekle gösteriyor. Kaf diyor. Yani tamam ben durdum sizi bekliyorum. Bunu kast ediyor. Dolayısıyla diyor ki müfessizimiz Araplar böyle yapıyor. Yani bir harfi söylüyor. O harfle aslında bir kelimeyi veya bir cümleyi ifade etmek istiyor. Elif lan, de böyle yani. Allah elif lan, demiş ama bununla Allahu e'lem cümlesini kast etmiş diyor müfessizimiz. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Ee, bu, bu konuda anlaşılmayan bir şey var mı bu, bu, bu noktada? Peki anlaşılmış galiba böyle yazıyorsunuz. O zaman devam edelim. Bakalal yu hada qasamın kelbi diye bir alim de diyor ki bu bir yemindir. Aksama Allahu Teala bir <gülüyor> Kur'anı Kur'an'a ant içti Allah Kur'an'a yemin etti ki enne hada kitabe bu kitap ellevi öyle kitap ki ee, Unzila ala kalbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın kalbine indirilen e, in, indirilen bu kitap huvel kitabu lezi e, min indillahi ta'ala Allah katından inen kitabın ta kendisidir la raybe fihi bunda herhangi bir şey herhangi bir şüphe yoktur yani kelbiye göre demek ki, Elif Lamim yemindir. Yani anlamı ne? Yemin olsun ki e, Allah katından e, zadeki kitabı demek Allah katından Muhammed'in gönlüne indirilmiş olan bu kitap e, o kitaptır Allah katındaki kitaptır. La ve fe bunda şüphe yok. Böyle anlam vermiş. Dolayısıyla Elif Lamim bu alimimize göre yemin anlamı taşıyor. Ee, وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْلُّغَةِ Fakat bazı dil bilimciler diyorlar ki bazı dil alimleri diyorlar ki اِنَّ هَذَا لَّذِي قَالَ الْكَلْبِ Kelbinin söylemiş olduğu bu söz yani kelbinin bu görüşü la yasıhu doğru değildir. Kelbinin bu fikri bu görüşü doğru değildir. Neden peki doğru değildir? لِأَنَّ جَوَابَ الْقَسَمِ çünkü bir yemin varsa yeminle cevabı olması lazım. Yeminin cevabı me'kudun ala hurufin birtakım harflerle eee bağladı. Yani e, o harflerle birlikte gelmesi lazım. Ha, e, mesela ne gibi harfler? İstinle işte, inne, va kad, wa kad ve ve lam ee, bu gibi harflerle gelmesi lazım ne yeminin cevabı halbuki büyük ki vahune halbuki burada lemnejid harfen minhadil hurufi burada bu harfleden herhangi birini görmüyoruz ee, o zaman felâyecözü enyakûne yeminen o zaman da Elif-Lam-Mim'in yemin olması doğru olmaz mümkün olmaz eğer eliflammin yemin ise o zaman ذَلِكَ الْكِتَابُ veya la رَيْبَ fi Bunların başında inne olmalı veya وَقَد ve olmalı veya وَلَقَد olmalı veya وَمَا olmalı. Yani bunun gibi kasemin cevabı olan e, kelimelerin başında bunu harfleden biri olmalı. Halbuki burada öyle bir şey yok. E, yoksa o zaman demek ki kelbinin dediği gibi değildir. Burada herhangi bir geminin söz konusu değildir. وَلَكِنَّ الْجَوَابَ اَنْ yuqala e, fakat e, cevap konusunda şu söylenebilir. E, Mavzi'ul kaseni qavluhu la raybe fihi. E, yani velakin el cevabi en yukala yani cevap e, konusunda şu söylenebilir. Mavzi'ul kaseni kasemin e, konuluşu o e, Cevap olarak allah Allahu Teala'nın La-raybe fi sözüdür. Şimdi azaten açıklayacak bir ne demek istiyor? Felev enne insanen halefe eğer bir insan yemin etse fakale ve dese ki vallahi hadel kitabu la-raybe fihi dese ki vallahi Allah'a yemin olsun ki hadel kitabu la-raybe fihi derse bir kişi el kelamu seddiden o zaman söz doğru olur. Bu fikir, bu söz, bu görüş doğru olur. Wa la, o zaman la başındaki la ne olur? Cevaben lillazeni yeminin cevabı olur. Fethete buna göre de e, sabit olur ki ana kalbe kelbii sahihun sedidun. Eğer böyle ise o zaman da kelbin sözü sahih ve doğru. Olur. Yani eğer elif la mime, yemindir dersek o zaman yeminin cevabı dâleke kitabı olmaz la ray be, olur. E, bunu demek istiyor. Dâleke kitabı olmaz la ray, be olur. la ray be, olursa o zaman diyor doğru olur. Çünkü lam var ve budaki lam kasemin cevabıdır. Yani yeminin cevabıdır. Halbuki dâleke kitabı da la yok, ma yok, yani cevap olacak. Kaseme yemine cevap olacak. Herhangi bir har yok. O yüzden diyor ki kalbinin birinci görüşü eğer kalbinin Tanrı'nın kitabı bu cevaptır şeklindeki görüşü e, esas alınacaksa bu görüş doğru olmaz. Ama la rab fih cevaptır dersek o zaman e, görüş doğru e, ve sahih olur diyor müfessiriniz. Bu yani bu, biraz hani elifle, mim, ne anlama geliyor Ona dair biraz açıklama yaptı. Daha da zaten biraz daha okuyacağız, devam edecek. Bakalım başka ne diyor? Seyin kılla ayadun seki iş el hikmetu fil kasmi Allahu Teala. Yani Allahu Teala'nın yemin etmesindeki hikmet nedir? Ya yani, neden Allahu Teala hikmet yani yemin etmeye ihtiyacı duymuş olsun? Bu hikmeti nedir? İş yani limada anlamında biraz böyle iş şey, lehçe yani amice bir ifade. Yoksa e, sahih, e, Arapçayı kullanan eserlerde iş gibi ifadeler kullanılmaz. Ama nedense bu leys burada onu kullanmış. E, böyle bir e, yönünde var. İş el-hikmetu fil-kasemimine min u Teala. Ee, neden Allahu Teala yemin etmiştir? Yemininde ne tür bir hikmet? Yemin etmiş olması ne anlamı vardır? وَكَانَ الْقَوْمُ fi ذَلِكَ الزَّمَانِ Esasen o zaman insanlar ala sınfeynin iki gruptular. Yani Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemden bahsediyor. O zamanlar diyor insanlar iki gruba ayrılıyorlardı. ve وَمُكَذِّبُونَ Bir kısmı İnen ayetleri tasdik ediyordu. Bundan Allah'tan olduğuna iman ediyordu. Ama bir kısmı da yalanlıyordu. Bundan Allah'tan geldiğine inanmıyordu. El-musaddiqun müsaddiku bi-gayri İnananlar zaten yemin olmaksızın da inanıyorlardı. Yani inananlar için yemine gerek yok. Vel-mukezzibu yalancıya gelen, yalanlayana gelin gelecek olursa <gülüyor> Yalan, yalanlayana gelince yemin de olsa yemin de etkeniz gene o kabul etmez, tasdik etmez e, dolayısıyla o zaman Allah niye yemin etti yani düşün, iki tip insan var bir kısmı inanıyor bir kısmı inanmıyor inanan insanlara sen yemin etsen de etmesin de zaten adam inanıyor dolayısıyla yemin etmeye gerek yok e, inanmayana geldiğimiz zaman ona sen yemin de etsen gene inanmayacak. O zaman burada yemin niye geldi? Eğer elif lam mim yeminse tabii. Bir görüş ya. Eğer elif lam yemin yeminse o zaman niye burada elif yemin gelsin? Çünkü yemine gerek yok. Qila lahu bu görüşü ileri sürene şöyle cevap verebiliriz. Şunu söyleyebiliriz. El Kur'anu nazla bi lügati'l Arabi. Kur'an Arap diline göre, dilini kurallarına göre, Arap örfine göre nazil olmuştu. Wal Arabu iba Arada bazıın en yürekli <Sessizlik> kelamı hu. Arapların içerisinden herhangi bir sözünü pekiştirmek istediği zaman, sözüne yani tabirca altını çizmek istediği zaman, vurgu yapmak istediği zaman, aksana ala kelamihi sözüne yeminle başla. Yani yemin eder sözün üzerine yemin eder. Ve Araplar, eğer arada bazıları onlardan biri istediğinde, murad ettiğinde neyi? En yükü akide kelamı. Sözünün altını çizmeyi, sözüne vurgu yapmayı, sözünü pekiştirmeyi murad ettiği zaman, aksama hala kelamihi yemin eder. Sözüne yemin eder, yeminle başlar. Vallahu Teala, işte Allahu Teala da arada en yükü aleyhim alayhim el e, aleyhindeki humza'yı inanmayanlara gidiyor. İnanmayanların aleyhine e, delili tekit etmek istedi. Yani onlara onlar için değil ortaya koyuyor ama bu delili tekitli bir şekilde yani altını çizerek e, kullanmak istiyor. Dikkatlerini çekmek istiyor. Bu yüzden de fe aksana yemin etmiştir enel kur'ane min indehi Kur'an'ın kendi katında olduğundan yani Allah'ın katında olduğuna yemin etmiştir. Demek ki eğer Elif Lamim yeminse tabi önce bu kaydı koyalım. Elif Lamim kelbin dediği gibi yeminse bu görüşü kabul edersek o zaman şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Neden Allah yemin etti? Neyi, neden ihtiyaç duyuyor yemin etmeye? Müfessirimiz nasıl cevap veriyor? Diyor ki bu Arap örfünde, Arap dili ve beladatında böyle bir örf var. Araplar Sözüne dikkat çekmek istedikleri zaman yemin ediyorlardı. Allah da onların bu örfüne uymuş. bu hani Tabiri caizse onların bu örfünü kullanmış, sürdürmüştür. O da onların yaptığı gibi yemin etmiştir. Yani müfessirimizin dediği şey bu. Evet. Vakılkıyla şu da denmiştir Elif Lamim Elif Lamim El-Elifu Allah Elif Allah demektir. Allah Ta'ala. Vel lam Cibril demektir. Vel Muhammed demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki, elif Allah lam Cibril min Muhammed demektir. Ve yekunu manahu o zaman bu üç kelimenin üç harfin manası şu oluyor. Nedir o? Allah Allahu lezi ensele Cibril'e ala Muhammed'in bihazel Kur'an'i la rayba fiy. Yani e, Cebraili Allah ellezi, öyle Allah ki Enzere Cibri ile Cibri'li gönderdi. Ala Muhammed'in Muhammed'e. Biha ve Kur bu Kur'an ile. Bu Kur'an ile Cebraili Muhammed'e gönderdi. La raybe fihi. Yani bunda şüphe yok. Yani Allah'ın Cebrail ile Kur'an Muhammed'e indirdiğinden gönderdiğinden şüphe yok. Elif la, bunu ifade etmek için gelmiştir diyor. Fakat bazıların başka bir görüş, başka bir görüşe göre kullu harfin huwa iftitahu ismin min esmaillahü teala. Bu mukata harflerinden her biri yani sure başlarında geçen harflerin kesik kesik okuduğumuz harflerin her biri diyor kullu harfin her bir harf, whoa iftitaḥu ismin, in asna illah Allah'ın isimlerinden birinin ilk harfini teşkil eder. Kuran'daki bazı sürelerin başında bulunan mukata harflerinin her biri Allah'ın isimlerinden bir isminin baş harfini oluşturur diyor. Müfessirimiz. Buna göre, fal alifu, elif harfi Mesela elif, la, min. Elif, Lam min. Başındaki elif harfi e, nedir? Fel-elif, elif. Miftahu ismihi Allah. Allah isminin ilk harfi elif ya. Ona işaret ediyor. Demek elif Allah ismine işaret ediyor. Peki, lam neye işaret ediyor? vel lam harfi ise miftahu ismihi el Allah'ın latif ismine işaret ediyor. Peki, min. Min. Elif, La'm, Mim. mim işaret ediyor? el Mim ise Miftahu ismihi Mecid. Mecid isminin ilk harfini oluşturuyor. Yani Mecid ismine işaret ediyor. Demek ki Elif, Allah ismine La'm, Latif ismine Mim, Mecid ismine işaret ediyor. Peki o zaman Elif, la, mim ne oluyor? O zaman veya yekunu ma'nahu Elif, la, mimin manası şu oluyor Allahul Latiful Mecidu Enzel el kitabe, latif, mecit olan Allah kitabı indirmiştir. Böyle bir anlam ortaya çıkıyor. Görüyorsun değil mi Elif Lamimin manası hakkında müfessirimiz bir sürü görüş e, belirtiyor. Çünkü e, tefsir kitaplarımızda Elif Lamimin hangi anlama geldiği konusunda net bir görüş yok. Farklı farklı görüşle ileri sürülmüştür. Onları bize serd ediyor, onları bize açıyor. Şimdi başka bir görüş daha verecek mesela. Varuviyen Muhammed bin Ka'b bin Ali et-Tirmizi. Bu zaten rivayet edilmiştir o kâle şöyle diyormuş bu zat. İnna Allahu Teala Allahu Teala od'a cemî od'a eee cemîi mâ fi tikes sûreti. اَوْ دَعَا جَمِيعًا مَا فِي تِلْكَ سُورَةِ diyelim. مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْقَصَصِ فِي الْحُرُوفِ اللَّتِي ذَكَرًا فِي اَوَّلِ سُورَةِ اَوْ دَعَا e, döndürmüştür. Yani bağlı kılmıştır. İlişkili kılmıştır. Neyi? جَمِيعًا مَا فِي تِلْكَ سُورَةِ Tilke'deki tilke Bakara'ya gidiyor. Bakara suresinde bulunanların tamamını den ahkamı hüküm olarak, vel kasası kıssa olarak ahkam olsun, kıssa olsun, diğer konular olsun. Bakara suresinde bundan bütün hususları arkadaşlar ilişkili kılmıştı. Ne ile? Fil hurufi'lleti zekerha fi evali's sureti. Surenin başında zik etmiş olduğu harflerle ilişkili kurmuştu. Yani bu harfler e, surenin içeriğini bize anlatan, gösteren harflerdir. Peki nasıl anlayacağız? Hangi harf neyi gösteriyor? Diyor ki وَلَا يَعْرِفُ ذَلِكَ Sen, ben, biz bunu bilemeyiz. Yani böyle herkes bunu bilmez. Bilinmez bunlar. illa nebiyyun evveliyun. Ancak peygamber olan bir kişi bunu bilir veya veli olan bir kişi bunu bilir diyor. لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ illa نَبِيٌ اَوَّلِيٌ Yani bir nebi veya bir veli ancak e, bunu demek ki e, kuran Bakara suresinde bulunan bütün hükümler, bütün kısalar, bütün meseleler, bütün her ne varsa hepsi bu elif, lam ve mim harfinde saklıdır. Başka bir ifade şöyle söyleyeyim. Elif, lam ve mim harfinde Bakara suresinin tamamı saklıdır. Elif, lam, mim kelimelerinde, harflerinde Bakara'nın tamamını görebiliriz. Peki nasıl göreceğiz? Biz görebilir miyiz? Bunu anlayabilir miyiz? Hayır diyor. Onu ancak nebiler ve veliler anlayabilir. Bakın hemen veli dedi. Yani biraz daha söylemiştik. Veli yani tasavvuf yönü de var bu tefsirin. Hemen buradan onu zaten görebiliriz. İbrahim yazıcı diyor ki hocam üçüncü ders bende Fatiha suresiyle başlıyor. Bu konu bende İbrahim sen eski notları almışsın İbrahim. Eski notlar alması, yeni notlarımız Bakara suresiyle başlıyor. Diğer arkadaşlarımızın durumu nasıl? Ben söylemiştim notları değiştirdik diye defalarca e, arkadaşlara. Evet, Hatice diyor ki var hocam yeni metin var diyor. Diğer arkadaşlarım herhalde olması lazım çünkü kimse itiraz etmiyor. İbrahim yanlış yüklemişler. Yani kesinlikle. işte bak burada verdiğim, bunu ben verdim onlara. Bu doğru. Yanlış yükleme yapmışlar. Peki. Yani siz isterseniz ben bir daha hatırlatayım. Siz de hatırlatın. Yani sistemde olması lazım. Yani sistemdeki arkadaşlar ne olur dikkat edin bakın. Benim verdiğim notlar bunlar. Siz eski notları yüklemişsiniz. Zafer Bey eğer Murat Bey kim ilgileniyorsa tefsirden yanlış notlara girmişsiniz. Defalarca bunu konuştu söyledim ben arkadaşlar aslında ama demek ki yanlış olmuş. Hatırlatayım size tefsirle ilgili bütün notları değiştirdim arkadaşlar. Yani eski metinlerin hepsini değiştirdim. E, yeni metinleri okuyacağız. Eski metinler yok. Peki e, biraz daha okuyalım. ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فِي جَمِعِ السُّوَرِ لِيَفْقَهَنَّ سُوَ Evet sonra Allahu Teala hani elif harflerinde aslında diyor ki Elif-Lam'ın harflerinde Bakara Suresinin tamamı saklı. Yani dolayısıyla Bakara olmasa da sadece Elif-Lam olsa yeterliydi ama bunu sadece Nebiler ve Veliler anlayabiliyordu. Ama diğer insanlar da anlayabilsin diye, fark edebilsinler diye Allah onları böyle Bakara suresi olarak neşretmiş, yaymış, Bakara suresi olarak bizi indirmiş. Yoksa yani bu görüşe göre Bakara suresinin tamamı Elif, Lan ve Mim'de saklıdır diyor. Peki bu da bir görüştü. Geçelim onu da başka hangi görüşlerimiz var ve ru'yan-ı şa'bihi ennehu Şabilin de şa'bilin de bu konuda şunları söylediği rivayet edilmiştir inna lillahi ta'ala sirra Allahu Teala'nın bir sırrı vardır ce'alehu fi kutubihi onu kitaplarında e, saklamıştır yani her indirdiği her indirdiği kitabında gizlemiş olduğu, saklamış olduğu bir sırrı vardır diyor. Şabi inne سِرَّهُ فِي الْقُرْآنِ Tevrat'taki sırrı nedir bilmiyoruz. Söylemiyor. İnci bilmiyoruz. Onu da söylemiyor ama diyor ki Kur'an'daki sırr, sırrı هُوَ الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ Sure başlarındaki harfler var ya işte sure başlarındaki harflerdir. Dolayısıyla bu görüşe göre de sure başlarındaki harfler Allah'ın Kur'an'daki sırrı yani gizlemiş olduğu gizemli kısmı, yönü, Allah'ın sırrı oluyor Şabi'ye göre. El-Huruf-ül-Mukkad Evet. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرْ وَعُثْمَانْ وَبْنِ Rabia değiştirdiler hocam diyor. Tamam bak Rabia arkadaşlar sağolsun. Bak Zafer Beyler hemen ilgilenler değiştirdiler. Teşekkür ediyoruz. Doğru metneleri girdiler değil mi Rabia? Rabia doğru metneleri mi girdiler? Herhalde öyle olmuştur. Peki. daha önceden dedi. peki nasıl oluyor girmiş ama İbrahim diyor ki ben oradan aldım bende hala aynı diyor İbrahim neyse acaba sistemde bir sıkıntı var ama nedir onu bilmiyorum arkadaşlar herhalde duyuyorlar bizi İbrahim diyor şimdi baktım hala aynı diyor neyse buradan takip et İbrahim ekrandan takip et oldu mu devam edelim. Varuy'an Umar ve Osman ve bin Mes'ud'un radiyallahu anhum bunlardan da rivayet edilmiştir ki ennahum kâlû bunlar diyorlarmış ki Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Abdullah bin Mes'ud el-huruful mukatta'atu el-mukata harfleri minel mektumi e ketmedilmiş, saklanmış, gizlenmiş hususlardandır. Demek ki mukataa harfleri saklanmış, gizlenmiş hususlardandır. Mine mektumi, ketmedilmiş, saklanmış, gizlenmiş hususlardandır. Ellezi öyle hususlar ki la yufessarul. Bunlar tefsir edilmez, bunlar anlaşılmaz. Demek ki Hz. Ömer, Hz. Osman ve Abdullah bin Mesud'a göre bunlar saklı harflerdir, gizli harflerdir. Ne anlama geldiği saklıdır, gizlidir ve bunlar tersi edilmez, bilinmez diyorlar. Bu Ali anhu o da şunu diyor Hz. Ali diyor ki "Huva ismun min Bu e, harfler e, arkadaşlar sure başlarında geçen harfler Allah'ın isimlerinden bir isme işaret ediyor, bir ismi gösteriyor. Ama furqat hurufu hüfüsüleri, Allah'ın o ismin harfleri bu şekilde surelere, surelerin başlarına e, harf harf yerleştirmiştir. Yani demek ki bu harfler Allah'ın Kuranda Kuranda geçen bu harfleri Allah'ın isimlerini oluşturuyor. Fakat bu harfler arkadaşlar yani dağıtılmış böyle parça parça olarak sürelerin başlarına dağıtılmış. Peki ne yapmak lazım? Tabii ki bunları birleştirmek lazım ki ismi bulasın. Yani büyük zaten en-nahuna büyük Hazreti Ali en burada kad zikire elif lam mim. Mesela burada elif lam mim gelmiş. Ve zikira elif lam ra başka bir surede elif lam ra var. Bir mevzu'un ahre Başka bir surede ve zikra hamim fi mowdin başka bir yerde hamim gelmiştir. Vazikra nun fi mowdiin başka bir yerde de nun. Hani nun vel kalem nunu vardı. Ta iza sen bütün bunları cem ettiğin, bir araya getirdiğin zaman yani elif lam rab hamim ve nun mesela bunları bir araya getirdiğin zaman, birleştirdiğin zaman ne ortaya çıkar? Yakunu Ar-Rahman. Ar-Rahman kelimesi ortaya çıkar. Ar-Rahman da Allah'ın ismidir. Bakın. Demek ki Allah Ar-Rahman ismini böyle hani elif Lam ra kısmını kesmiş bir söyleyen başına koymuş. Hamim kısmını kesmiş bir söyleyen başına koymuş. Nur kısmını kesmiş başka bir söyleyen başına koymuş. Ee, eğer biz bunları bulup birleşebilirsek Allah'ın isimlerini ortaya çıkaracağız. وَكَذَٰلِكَ sairul hurufi. Diğer harfler içinde aynı durum söz konusu. İza cümia bunlar cem edildiği, bir araya getirdiği zaman yasiru ismen min esna Allah'ın isimlerinden biri ortaya çıkmış olur. Diyor. Evet arkadaşlar e, buraya kadar gördüğünüz gibi elif, la, ve diğer bazı mukata harflerin hangi anlama geldiğine dair birkaç e, rivayet, birkaç görüş görmüş olduk. E, hangisinin doğru olduğuna dair bir şey söylememiz zor. E, müfessirlerimiz de zaten bu konuda kesin bir şey söyleyemiyorlar. Bazı yerlerde bu harflerin anlamı hakkında belki 40-50 mana dahi söylenmiştir. O kadar çok fazla açıklama yapanlar da vardı. Ama kesin olarak biz bunların hangi anlama geldiğini bilemiyoruz. Bakalım daha ne diyecek Ebu Leis Esrem Bunları nasıl sorarsınız? Hocam nasıl sorarsalım diyor Dilay. Çok güzel sorular bunlar. Dilay. Buradan çok güzel soru gelin. Mesela şunu söyleyebilirim. Buradaki görüşler derim ki Ebu Leis Esrem göre madem sordun söyleyeyim aşağıdakilerden hangisi Elif-Lamim'in manalarından biri değildir der. Buradan dört tane doğru mana koyarım. Bir de uydururum. Ee, Eliflam, Ayşen Zeybek diyor ki mukata harflerinden erkek çocuk ismi de koyuyorlar. hocam Nasıl oluyor Ayşen? Mesela bir tane söyleyebilir misin? İlk kez duyuyorum. Hamin, Allah Allah Taha'yı taha biliyoruz. Tamam. Hamin diye isim var mı? Hiç duymadım. Taha tamam doğru. Taha çok var. Yaygın. Yasim var. Onu biliyoruz. Ee, ama Hamim hiç duymadım. Ayşen büyük evet var. Ee, peki ne yapmak lazım? Doğru mu Hamim ismi koymak? Yani bir mahsur olur mu? Olmaz. Ne olduğunu bilmiyoruz biz çünkü. Hani direkt doğrudan doğruya Hamim kelimesi Allah anlamına gelse. Diyeceğiz ki tamam böyle bir şey konulmaz ama ne olduğunu bilmiyorsak e, yani bir sakıncasının olmadığını söyleyebiliriz fakat çok yaygın bir şey değildir yani. Ben şahsen hiç hamil diye insan, erkek veya bayan adı duymadım. Taha var, Yasin var fakat hiç e, hamil diye duymadım. Elif Lam'in de var mı Ayşe <gülüyor> Zeydek? Elif Lam'in diye isim var mı? Bir de adını da Kavha ya insat koyalım. <gülüyor> Birinin adını Tasim diye isim var mı yani peki? Tasim, Tasim miyim? Minel. Allah Sümeyye diyor ki ben de Minel ismi duydum. Allah Allah. Minel. Minel cenneti ve ennastaki Minel'e. <gülüyor> Bizim işte insanımız böyle arkadaşlar. Yani Kur'an'ı çok seviyor. Kur'an'a bağlı ama yani harflerine bağlı. Ya, manasına bağlı olsanız ya. Ne mesaj veriyor allah Teala onu anlasanız ya ama olsun. Ona da saygı duyuyoruz. Hocam huluf-u mukattaların manası Peygamber zamanında biliniyordu ve bu yüzden sahabe manası sormadı. huluf-u demiş bir hoca bu doğru mu? Aslı çiçek doğru. Onu söyleyenler yani bilmiyoruz. Ya ya herkes biliyordu. Çünkü yani bizim kaynaklarımızda mesela sahabeden bir ya Resulallah bu elif lam lambin ne demektir? Biz anlamadık. Bize bir açıkla dediğine dair bir rivayet bilmiyoruz. Ya Resulallah elif-i ne demektir? Böyle bir Rivayet bilmiyoruz. E, bu ne anlama geliyor? Bir, ya herkes bunların ne anlama geldiğini biliyordu, sormaya ihtiyaç duymuyordu. Ya da şu olabilir, yani peygamber onlara demişti bunlar sırdır, bilinmez demiştir. Onlara da sormamıştadır, bu da olabilir. Fakat kesin olarak bildiğimiz bir şey var ki biz hangisi doğru bunu bilemiyoruz. Veya bunlardan herhangi bir doğru mu onu da bilmiyoruz. Bir sürü yorum var. Hangisinin doğru veya e, yani bunun birinin doğru olup olmadığı konusunda net bir bilgimiz yok. Bakalım başka ne diyor müfessirimiz onu da inceleyelim isterseniz. Vadekara kutrup kutrup diye bir alim diyor ki, "Enler müşrikine kano layes temyeyonal Kur'an Kur'an'ı dinlemiyorlardı. Peygamberimiz Kur'anı okuduğu zaman müşrikler kulak asmıyorlardı. Kemak hatta kemakal Allahu Teala Allahu Teala'nın belirttiği gibi Diyorlardı ki müşrikler peygamberimiz Kur'an'dan bir ayet okuduğu zaman la tesma'u hadhal Kur bu Kur'an'ı dinlemeyin vel ghav fihi yani böyle yani boş boş sözler sözler söyleyin gürültü patırtı çıkarın duyulmasın diyorlardı. Gürültü çıkarın, patırtı çıkarın duyulmasın. La'allakum <gülüyor> taglibun. Böyle yaparsanız hani işte üstün gelirsiniz. E, diyorlardı kendi aralarına. Fusüle Suresinin 26. ayetinde Allah da fe erade en yusmi'ahum şey'en Allah da onlara duyurmak istediği e, bir şey. Nasıl bir şey? lem yekunu semi'uhu daha önce duymadıkları bir şeyi onlara duyurmak istedi. liyehmilehum zalike ilal istima'i bu şekilde onları dinlemeye ...teşvik etmek için... ...onların dinlemelerini sağlamak için... ...hatta... ...tezzimuhum el-hüccetü... ...tan ki... ...yani dinlesinler de... ...aleyhlerine hüccet olsun diye... ...yani şimdi... ...Allah bir ayet indirecek... E, ...fakat ayeti müşrikler gürültü yaptıkları için... ...kimse duyamayacak... ...onlar da duyamayacaklar... ...ne diyor ayet... ...Allah da bir şekilde... ...onların dikkatini çekecek onların susmasını sağlayıp duymalarını sağlayacak bir şey, bir, bir söz duyurmak istiyor onlara. İşte bundan dolayı tutuyor bu harfleri. Mesela elif, la, min diyor Peygamberimiz. E herkes diyor ki hele bir susun ne diyor bu mesela? Direkt diyecekler ki -kitab -la -be o denli belki diyecekleri gene aynı şeyleri söylüyor. Gürültü yapın, patıntı yapın. Dinlemeyin diyeceklerdi. Ama Peygamber önce elif elif lam mim veya elif lam ra dediği zaman böyle bir takım harflerle hitap ettiği zaman e, vel gavdan tekrar alır mısınız diyordu diyor, vel gav gürültü patırtı çıkarın fihi o onun konuştuğu söylediği ayetlerle ilgili olarak leallekum taglibun o zaman e, siz galebe gelirsiniz yani üstün gelirsiniz Muhammed'in sözlerinin anlaşılıp kabul edilmesini önlemiş olursunuz diyorlar. Kendi aralığında müşrikler. Ee, bu ayet Fusilet Suresi 26. ayet arkadaşlar. Fe erade, Allah da murad etti. Neyi murad etti? En yusmi'ahum onlara duyurmak, duyurmayı murad etti müşriklere şeyen bir şey. Len yakunu semi'uhu daha önce bilmadıkları bir şey onlara duyurmak istedi. İşte bu eliflamin öyle bir şey mesela. Hiç duymamışlar daha önce. Elif lan mim diyorsunuz. Herkes susuyor. Nedir bu? Ondan sonra ayeti okuyorsunuz. Böylece ayetin duyurmuş olmasını sağlamış oluyorsunuz. Len yekunu semi'uhu. Daha önce duymadıkları bir şey onlara duyurmak istedi. Peki neden bunu yaptı? Le yehmillahum gellike ele istimai. Böylece onları dinleme noktasına getirmiş oluyor dinlemelerin dinlemeye hazırlıyor onları. Ee, peki niye Allah bu kadar şey yani dinlemelerin onları dinlemeye hazır hale getiriyor? Din dinlemelerini istiyor falan. Hatta telzimehum el hucce. Yani kıyamet gününde bu onların aleyhine delil olsun diye. Çünkü kıyamet günü diyecek ki müşrik mesela ben duymadım. Bu haberim yok diyecek. Ee, onu o denesin diye Allah herkese duyurma Duyuruyor emrini, duyuruyor e, yani nehyini. Dolayısıyla duyduktan sonra da ben işte bilmiyordum diyemeyecek insan. Yani onun aleyhine hüccet olacak. Bunun için herkesin duymasını istiyor Rabbimiz. E, o yüzden de dikkat çekecek sözlerle başlıyor. İşte evet. elif, lan, ra diyor. Kaf, ha, ya, insat diyor, <gülüyor> hamim diyor. İnsanlar durun, durun eline ne diyor bu? Diyorlar, susuyorlar. Ondan sonra da Rasulullah vahiy onlara anlatıyor. Bu da bir görüş arkadaşlar. Bu da bir görüş. Peki başka. başka vaqaala ba'duhum başka bir görüş de şöyledir. Endel müşrikine kanu yakuluna müşrikler diyorlardı ki la nafkau haza kur'an'ı biz bu kur'an'ı anlamıyoruz. Anlamıyoruz bir şey bu kur'an'dan li'ennehum qalu çünkü diyorlardı ki müşrikler kulubuna فِيَكِنَّتِمْ Yani kalplerimiz kilitli. Kalplerimizin üzerinde kilit var. Bağlı. Kilitin içerisinde bizim kalbi, kalplerimiz. Anlamıyoruz diyorlardı. Bunun üzerine فَاَرَدَ اللّٰهُ اَنْ يُبَيْنَ Allah onları açıklamak istedi. Neyi? اَنَّ Kur'an Bu size indirilen Kur'an مُرَكَّبٌ عَلَى hurufi harflerden ibarettir öyle harfler ki rakibet aleyha elsinet sizin dilinizin kullandığı yani her gün sizin dilinizden çıkan dilinizin kullandığı bildiğiniz harflerden ibarettir. Yani huwa lugatikum yani bu Kur'an sizin dilinize göre de dilinizde inmiştir. Ma la o zaman nasıl oluyor da hala anlamıyoruz diyorsunuz. Dolayısıyla burada anlaşılacak bir şey yok. E, Elif, Lam, Mim Bakın diyor Rabbimiz yani tam bir Bakara Suresini size indirdim ama Bakara Suresi neden ibarettir? Bak Elif'ten ibarettir, Lam'dan ibarettir, Mim'den ibarettir. İlhami, Erel diyor. Hocam değerli güzel ama namaz vakti geldi. Sizlere ve arkadaşlara hayırlı akşamlar. Biz namazlarımızı kıldık İlhami. İbrahim yeni notları buldu. Tamam ne güzel. İbrahim gözüne aydın olsun. Al onları. Eskileri at. Evet. E, böyle bir şey yani. Allah e, ilhami yapsayı kılıyor. Allah kabul etsin. Daha, ilham neden yazıyorsun ilhami? İlhami neden katılıyor bize? Bolu. Aa, yaklaşmış. Yakında İstanbul'da derden okunacak demek ki. Peki. <gülüyor> dursun bir yerlerde. Evet İbrahim Dursun. Biraz daha okuyamam arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Biraz birkaç, dört beş şey oldu. Yani görüş bildik ama yani sanırım anlaşılacak şekilde anlatmaya çalışıyorum. Anlaşılıyor mu arkadaşlar? Peki. Peki. Tam devam edelim o zaman arkadaşlar. Birkaç görüş daha var. Onları da bitirelim. Yani son görüşü tekrarlayalım. Müşrikler diyorlar ki biz bu Kur'an'dan bir şey anlamıyoruz. Hocam müfessir paylaştırıyor değil mi? tesirine bu görüşleri almakla durumdan alıyor. Nedir? Sümeyye bir şey anlamadım yazıklar ama sen de <gülüyor> güzel bir şeyle yazdın. Bir daha açık yazar mısın Sümeyye? Peki Sümeyye bir daha yazsın. Hocam müfessir paylaştığı bu görüşleri makul karşılıyor değil mi? ha güzel. Tamam. Sümeyye sen onu anlaman lazım. Nasıl anlayacağız müfessirin bu görüşleri makul bulup bulmadığını anlamamız lazımdı. Biz Daha önce size bunu söylemiştim Sümeyye. Mesela Sümeyye şöyle diyelim, gösterelim size bir şey. Ee, yani zaman kaybetmeyelim ama bu rivayetlerin bir kısmının zaten başında ne diyor arkadaşlar? Kıyle diyor. Değil mi? Kıyle. Eğer kıyle diyorsa demek ki müfessir bu görüşe çok da katılıyor değil ama hani böyle bir görüş de var. Daha önce bunu söylemiştim size değil mi? Eğer müfessirler bir görüşü kıyle diye veriyorlarsa o görüşü yani tasvip etmiyor e, e, tercih etmiyor. Tercih ettiği görüşü ise en başta veriyor. İlk verdiği görüş daha çok tercih ettiği görüştür. Ondan sonraki görüşleri kıyle, yukalu gibi ifadelerle veriyor ve bunlara da çok katılmadığını, tercih etmediğini söylüyor. Bu görüşlerin çoğunu müfessirimiz hep öyle verdi bize arkadaşlar. Bazılarında da ba'dum diyor ama genelde bazılarında da kîle diye verdi bize. Tamam arkadaşlar? Peki yani huwa ala loğatikum malakum la lâ nasıl oluyor anlamıyoruz diyorsunuz hala ve innemâ erâde bi zikri hurufi bir de şu vardır. Allahu Teala, biliyorsunuz e, Kur'an-ı Kerim'de e, kaç surenin başında geçiyor arkadaşlar bu bu kata harfleri hatırlayanınız var mı? 29 buşa 29 diyor. Peki kaç tane harf var yani Kur'an'da e, Kur'an'da 28 e, daha çok 28 olması lazım. 27 Mekki iki medeni emin misin Büşra? Mesela Bakara suresi Mekkin medeni mi? Büşra. Ee, Bakara Mekki, değil mi? Ee, peki Alimran nerede? Şey Bakara medeni mi Mekki diyorum. Bakara medeni. Alimran medeni. Peki Maide? Yani sanırım medeni olan söyler Sadece iki tane değil daha fazla sürenin başında var. Neyse onunla zaman kaybetmeyelim. E, 28 arkadaşlar 28 sürenin başında 14 harf 14 harf var. E, mukata harflerinin toplamı 14 tanedir. E, ama Arapçada 28 harf vardır. Yani yarısı Kur'an'da zikredilmiş yarısı zikredilmemiş. Peki ee, bu ne ne anlama geliyor onu söylüyor diyor ki müfessirimiz "Ve inne ma arade bi'diki'l hurufi hurufi." Yani burada Allah bazı harfleri zikretmekle tamamını kastetmiş oluyor. Yani 14 harf zikretti ama tamamını kastetliyorsa 14'ü kastediyor değil Allahu Teala. "Kema enner raculu yaqulu adam da der ki eee "Allamtu Elif B ben oğluma işte Elif B öğrettim diyor. Peki ne demek istiyor adam? Vay inlema yürüdü Cemiyel Hurufi. Bir kişi bunu dediği zaman aslında harflerin tamamını kastetmiş oluyor. Valem yürüd bihi el hurufel Yalnızca bu dört harfi öğrettiğini kastetmiş olmuyor. Bize diyor çocuklarımıza abc'yi öğrettik işte. Sizin olan ABC öğrendi mi? diyor mesela bir anne başka bir anneye. O da diyor evet evet bizim olan ABC'yi öğrendi. En yani burada ABC'den kasıt sadece A, B ve C değil, Alfaberin tamamı. Araplarda da öyle bir şey var diyor müfessir. Dolayısıyla Allah her ne kadar 14 harf zikretmişse maksadı sadece bu 14 harfi zikretmek değil, bütün harfleri de Allah kast etmiştir diyor müfessirimiz. Waqale bağlumun Bağızlar da şunu söylüyorlar. Diyorlar ki huve min şiar Bu harfler, bu mukata harfleri surelerin yani şiarındandır. Ee, ne diyelim ona e, ne diyelim şiara yani ilkelerini, esaslarını e, teşkil ediyor. Alametlerini demiş. Evet. Alametlerindir, işaretleridir diyelim. Ve kenel yehuduhu a'daullah'ı Allah'ın düşmanı Yahudiler fesaruhu ala hurufil cemel'i Bak, ala hurufil cummel afedersiniz yani Yahudiler Kur'an'daki bu sure başlarında bunun harfleri eee ebced hesabı dediğimiz cummel dediğimiz bir hesap var ebced hesabı ona göre tefsir ediyorlardı ona göre Yorumluyorlardı. Ona göre anlam veriyorlardı. Ve ennehu çünkü zekara e, e, yani, zikredildi ki enne min el Yahudi Yahudilerden bir grup. Minhum Kab bin Eşref ve bin Ahtab ve Abu Yasir bin Ahtab ve Şübetü bin Amr ve Malik bin As-Sayıf Bunlar. Şimdi bunların da olduğu bir Yahudi grup dخلوا على رسول الله aleyhi sellem peygamberimizin huzuruna girdiler ve قالوا dediler ki belagana enneke qara'te elif lam mim zalika kitabu duyduk ki ey Muhammed duyduk ki sen elif lam mim zalika kitap diye okuyormuşsun böyle bir vahiy geldi bana diyormuşsun feyin kunt sadikan eya sen Doğru, yani bu söylediğinde doğru ise yani gerçekten sana böyle bir ayet indiyse Elif Lamim diye bir ayet sana indiyse faykunu beqa ummetiye ihda ve sedi nesanetten o zaman senin ümmetinin ömrü sen ümmetinin ömrü 71 yıl olacak yani senin ümmetin 71 yıl devam edecektir bakın nereden ne çıkarıyorlar eğer sana gerçekten Allah Elif Lam Mim diye bir ayet indirmişse, o zaman senin ümmetin ömrü 71 yıl olacak. Peki neden? Biulat li an alif wa çünkü Elif harfi bir demektir. Walama falasuna Lam 30 demektir. 30'a tekabül ediyor. Walmim a rbauna Mim de 40 gösteriyor. O zaman Elif Lam Mim demek ki 1 30 40. Bunları toplarsak ne yapar? İşte 71 yapar. Peki bu 71 bir ne anlama geliyor? Bu 71 senin milletinin, senin ümmetinin ömrünü gösteriyor. 71 yıl sonra sen de ümmetinde biteceksiniz. Diyorlar. Ee, peki, Fadahike Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bunu duyunca gülüyor. Sümme kalu, bunun üzerine lehu diyor ki peygamberimize ve hel gayru Hayır yani bundan başka bir şey de mi var? Niye güldün diyorlar? Peygamberimiz diyor ki evet bundan başka da var. Elif sat mesela elif laam mim sat var diyor. Fakat diyorlar ki "Haza aksar. Bu daha fazla." Ve enne sat Çünkü sat 70 demektir. şey 90 demektir. 90 demektir. o zaman 70 1'in üzerine eklerseniz ne yapar? 161 mi yapar? sen ümmetin ömrü 61 yıl demektir. Fekalu ama Fekalu hel gayru hada. Peki başka da var mı? Bunların dışında da var mı? Kale na'am. Peygamberimiz evet diyor. Elif, lam, ra var. Fekalu hada ektaru. Bu daha da fazladır. Di ennel ra'e bi'etani. Çünkü ra 200 200 demektir. 200'ü gösteriyor. Thumme zekere eee Lam Mim Ra sonra peygamberimiz bunu zikretti. Elif Lam Mim Ra da var dedi. Fakalu did laik bunu zana halat ta aleyna ya Muhammed. Yani sen bizim zihnimizi karıştırdın ey Muhammed. Lan nedir? Bilmiyoruz. El kalilin Yani bu kadar çok harf var ki bu harflerin bir kısmı azı gösterir bir kısmı çoğu. Şimdi kafamız karıştı. Sen bu dediklerinden çoğumu alalım, azı mı alalım? Ona göre mi sen, hangisine göre sen ümmetin ömrü misalim? Biz karıştırdık diyorlar. Yani elif, lam, olunca ümmetin ömrü yetmiş bir oluyor. Ama bun yana elif, lam, Ray eklersen, elif, lam, mim, Ray eklersen tabii gidiyor, uzuyor. Diyorlar ki, ya sen kafamızı karıştırdın, kafamız karıştı senin bu rakamlarından, harflerinden. Hangisine göre hüküm vereceğimizi bilemiyoruz diyorlar ve inna ma adrakum min al bunlar da kur'anda ancak akıllarının yani akılları kadar bir şeyler anlayabildiler okullu insanin zaten her insan idrikul ilme bi miqdaru aqlihi herkes zaten ilmi yani aklı kadar idrak eder ne kadar akıllı ise, ne kadar mantıklı, akıllı bir insansa o kadar anlar, aklı kadar anlar. Dolayısıyla bunlar da böyle yazdılar. وَكُلُّ مَا ذُكَرَ فِي الْقُرْآنِ مَا الْحُرُفِ Netice olarak e, Kur'an-ı Kerim'de حُرُفِ مُقَطَّعَةِ türünden geçenlerin hepsi فَتَصِيرُهُ نَحْوَ مَا ذَكَرْنَا Bu Burada zikrettiklerimizin tefsiri, onların manası, yorumu, burada biz zikrettiklerimiz gibidir. Yani burada biz zikrettik, yani Elif-Lamimi anlattık ama Elif-Lam-Rai'de böyle düşünün, Kafaya insatı böyle düşünün, Hâmin böyle düşünün, bunun gibidir hepsi. Yine de, وَاللّٰهُ bir بِالسَّوَابِ Doğrusunu Allah bilir. Her ne kadar biz bu şekilde yorum yaptıysak da, bu tür anlamlar yüklediysek de, yani e, bunun doğru olup olmadığını hangisinin doğru olduğunu en iyi Allah bilir diyor müfessiriniz. Böylece elif lam mim'le ilgili birkaç farklı görüşü görmüş olduk arkadaşlar. Gelelim kavl-u azze ve celle Allahu Teala'nın şu sözüne: "Zalikal bu. Daha yeni zaten elif 3 harfi önce bitirebildik. Zalikal Kitab. Bu kitap, ey hadal Kitabu yani bu şöyle bir soru soralım. Verike ile hada arasındaki fark ne arkadaşlar? Verike hada. Ne fark var ikisinin arasında? Verike kitabu, hada kitabu. Aralarda fark var mı arkadaşlar? Varsa nedir? Sümeyye bir şey yazıyor. Bakalım ne yazıyor Sümeyye? Zeynep yazıyor. Biraz hızlı olun ama. Biraz hızlı yazalım. Zaman kaybetmeyelim. Kimse yazmıyor bir şey. Hadi. Bu ve şu değil mi? Sümeyye diyor ki bu ve şu. Uzaklık ve uzaktakiler için zalike daha özel. Haza yakın. Haza uzak varlıklar. Evet. Peki. Peki. Tamam. Yaklaştınız aşağı yukarı. Doğru söyleyenleriniz de var. Z yakın. Z ke. Zalike. Zalike şu uzak için. Peki. Evet. Zalike uzağımızda bulunan müzeker nesneyi göstermek için kullanılır. Ve şu diyebiliriz. Evet. Şu. Şu var ya, hani şu işte falan yadaki şu kitap var ya o. Onun gibi neredeyse yakınımızda bulunan sözünü ettiğiniz müzekker mesneyi gösterir. Dolayısıyla aralarında böyle bir fark vardır. Zaten bir kısmımız yazdınız. Ama şunu söyleyeyim. Böyle olmakla birlikte Kur'an'da bunlar zaman zaman birbirinin yerine kullanılmıştır. Yani Arapçada kurallar vardır. Ama Arapçadaki bu kurallar %100 bağlayıcı değillerdir. Yani bir gevşeklik, bir esneklik var kurallar arasında. Bazen e, kurallar, yani istisnalar olabiliyor arkadaşlar. Burada da müfessizimiz diyor ki her ne kadar Allah verlike demişse de aslında kastettiği herhalde. Çünkü şöyle bir şey diyelim Zelike o kitap. O kitap hangi kitap mesela? Hangi kitap? Halbuki zelike yani siz işte Muhammed'e indirmekte indiğimiz bu kitap var ya kastetilen o değil mi? O zaman bu kitap Evet, dolayısıyla buradaki ذَلِكَ da anlamındadır diyor müfessirimiz. لَا رَيْبَ Peki ne demek la رَيْبَ Yani onda şüphe yoktu. اَيْلَى شَكَّ fihi اَنَّهُ مِنِّ Yani onu benden olduğunda Allah diyor, onun benim katımdan geldiğinden, benim onu gör, gönderdiğim konusunda herhangi bir şek, herhangi bir şüphe yoktur. Lem yaxtılıqhu Muhammedun min tılqâi nasihi. Tabi belki şunu sorabiliriz. niye Allah bunu deme ihtiyacı duysun ki işte bu kitap şüphesiz ki bendendir falan. Çünkü müşrikler özellikle Mekke döneminde müşrikler diyorlardı ki ey Muhammed tamam sen bize böyle güzel güzel sözler getirip söylüyorsun ama bunları sen uyduruyorsun kendin uyduruyorsun ya da bir yerlerden alıp bize söylüyorsun diyorlardı. İşte o yüzden bu ifade çok önemli. La raibefih çok önemli. Yani şüphe yok Peki ne demekti o la raibefih? Yani bu kitap bendendir diyor Allahu Teala. Onu ben indirdim. Lem yaxtaliqu Muhammedun mitil kaynafsi. Sizin bazılarınızın iddia ettiği gibi Muhammed onu kendinden uydurmuş değil. Kendisi uydurmuş değil. Tamam mı? Lem yaxtaliqu Muhammedun Muhammed uydurmamıştır onu mintilkai nefsi kendinde. Vekat yudau zelike bimanehâza zaten biraz evvel dediğimizi müfesle diyor. Yani bazen zelike hâza manasında kullanılabilir. Biraz evvel bunu açıkladık. Kemal kâlel kâil tekim şiirde de bu geçmiştir. İşte akûlu lehu ve râmhu yâtirû metnoru teammal khafasen enni ana böyle bir şiir geçmiş burada üzerinde fazla durmaya gerek yok sadece şu bizi ilgilendiriyor enni zalika hada demektir. yani ee, burada zalika yerine kullanılmıştır müfessir demek istiyor ki Arap örfünde de Arap edebiyatında da Arap şiirinde de bu esneklik var yani bazen ha zalik yerine bazen zalike ha yerine kullanılıyor biraz evvel biz zaten ondan bahsettik ee, yani haza işte enne zalika yani haza zalike o da ha zaman kullanılmış. qale ba'duhum bazı alimler de diyorlar ki ma'nahu zalika'l kitabu allazi kuntu wa'adtuke yawm'l mithaqi an uhiihi ileyke'' yani zalika e, el kitabu demek ellezî oktabki kuntu vaatuhu beyr e, manahu la rayban manası diyelim la kuyul la raybe gündür manası şu zalika el kitabu bu kitap ellezî ole kitabki kuntu vaatuke ey Muhammed ben sana söz vermiştim vaat etmiştim ne zaman misa misak gününde. ne diye sana e, vata bulunmuştum en uhihi ile onu sana vahy edeceğimi yani misak gününde sana vahy edeceğimi vaat ettiğim kitap ver işte, bu kitap o kitaptır bunda şüphe yoktur böyle bir görüş de ileri sürülmüş demek la vefihi şüphe yok hangi konuda şüphe yok bu kitap Misak da, misak gününde sana vahyedeceğimi söylediğim, buna dair sana söz verdiğim kitaptır. Bu o kitaptır, bundan şüphe yoktur. Bu manaya geliyor demiş bazıları. Bazıları demişler ki, Manası şudur. Bunluk el Kitabı, Alâdi uğuttu, fi Taurat ve İncil ve İncil, an unzil, ala Muhammed, sallâllâhu aleyhi ve sallâm, lahibefi. Ee, Dudu diyor ki, hocam Mısak günü nedir? Çok güzel bir sorudu Dudu. Evet, içinden geçiyordu. Dudu acaba Mısak günü açıklayayım mı diye. Ee, ama dedim ki herhalde arkadaşlar biliyorlar. Ne olabilir Mısak günü arkadaşlar? Dudu'nun sorusuna birlikte cevap yazalım. Misak günü ne demek? Misak gün hangi gün? Geçti mi? Gelecek mi? Evet. Söz verme. Kalu bela çok güzel. Salih Çolak hemen cevabı verdi. Evet. Hani elas diye bir şey, bir şey yok mu? Duymuş olmazdın, değil mi? Elas tu kalu bela. Yani bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Allahü Teala, Kuranda da zaten geçiyor bu, bu kısım Kuranda da geçiyor. Ee, Allahü Teala, e, Adem oğlunun e, e, topluyor e, ve onlara diyor ki, Ela <gülüyor> Rabbikon, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da diyorlar ki, Bela, <gülüyor> karlu. Onlara diyorlar ki, Bela, evet, yani sen bizim Rabbimizsin. İşte bu sözleşmeye, bu konuşmaya biz kültürümüzde misak günü diyoruz arkadaşlar. Veya kalü bela günü diyenler var Türkçede. Ama genelde Arapça olarak misak günü diye geçiyor. Demek ki bu görüşe göre o gün yani Allahu Teala Peygamberimizin de hani, e, Peygamberimizi de hani, bir zerre kadarken çıkardığında e, ona e, daha sonra Kur'an'ı indireceğini vahy edeceğini söylemiş, söz vermiş. İşte Bugün sana indirdiğim bu Kur'an var ya ey Muhammed, bugün sana söz verdiğim Kur'andır diyor. Vayiz ahaza evet Esma çoban ayeti e, hatırlattı bize ayetin başını yada doğru söylüyorsun. Ayet devamında yaz Esma ke min vayiz ahaza nasıl devam ayetin hatırlayanınız var mı? min beni Ademe değil mi? Hayır, min beni İsraile değil, beni Ademe sahile. ee min beni min beni İsraile olmaz mı? Min beni Ademe. "Zirziyatehu" olması lazım. "Eles tu Rabbikum diye devam ediyor ayet. Neyse. Siz ayetin gerisine bakarsınız daha sonra. Salih Hanım hamleni diyor. Evet doğru, doğru. Ve iz aklında ne diye başka yerlere geçtiniz arkadaşlar siz. Oralara değil. Neyse, sonra durursunuz bakarsınız. Devam edelim. Demek ki böyle bir şey de söylenmiştir. Yani Misak günü sana söz vermiştim. İşte o söz verdiğim kitap bu kitaptır. Wakala <Sessizlik> bagıdım. Başka bir grupta şunu söylüyor. Manahu bunun manası şudur. Verike kitabı bu kitap elledi öyle kitap ki vaattu fit tavratu vel incil ben tavratta ve incilde vaat ettim ki neyi en unzila ala Muhammedin onu Muhammed'e indireceğimiz indireceğimi vaat etmiştim sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu kitap o kitaptır. La rayba fi bunda şüphe yok. Tamam arkadaşlar. Verike bu الذي وعدت التوراة والانجيل ان انزل على محمد bunda şüphe yok Evet herhalde az biraz anlaşıldı Varuye bir en Zaid ibn Aslam انه قال bile bin Eslem'den şöyle bir rivayet gelmişti o da diyor ki evet Esma doğru yaz eee ad Esma doğru Adem'in zuhuriyim evet devam ediyor Iı, dönelim dünal metnimize ne diyorduk? Errakaale arada bil kitabi ellahu hal mahfuzu. Bu da yani zadikel kitabudaki el kitap var ya onunla Rabbimiz levhi mahfuzu kast etmiştir diyor. Peki ne oluyor zaman yani el kitabı sabit fil levh-i mahfuzu. Zalikel kitab la rayb yani bu kitap levh mahfuz'da sabittir mevcuttur bundan şüphe yoktur gibi bir anlam vermiş eee bin Aslem peki ve qawluhu la rayb fihi ay la şekt fihi teala biz azev zaten onu okumuştuk ve lem yahtaliqu muhammedun min tilqai el yani Muhammed onu kendisi uydurmamıştı kendinden feyn qila eya ki, keyfe yujuz en yuqala la fihi nasıl oluyor da yani Allah la <gülüyor> diyor ya yani bu böyle bir şey yani uygun olur mu vakad şakka fi kesirunennas Halbuki insanların çoğu bu bu konuda bir şüphe içerisindeydiler yani Allah diyor ki la şakka fi la raibef ya insanlar <gülüyor> Şüphe diyorlar, Şek içerisindeler. O zaman diyor şek, bunda şek yok, şüphe yok demek münasip olur mu? Uygun olur mu? Peki ee, ne dedik? La şeke fi ve kad şeke fi kesri mine nâsi ve hum el kuffar <gülüyor> ve munafikûne mesela kafirler, münafıklar bütün bunlar Kur'an'ın Allah'tan olup olmadığı konusunda şüphe içindele. Nasıl o zaman böyle bir şey söylenebilir? Doğru olur mu? Uygun olur mu? diye sorulursa bile lehu ona şöyle cevap verebiliriz. Ma'na mana şudur. La şeke fihi indel müminin ve indel okalai. Yani müminler ve akıllı insanlar bundan şüphe etmezler. Demek ki la şeke fihi demek, la raybe demek. Yani hiçbir insan bundan şek duymaz, şüphelenmez anlamında değil ama la şekke la bu konuda herhangi bir şey şüphe duymazlar ve indi'l akallay akıllı insanlar bu konuda herhangi bir şey şüphe duymazlar demektir. Böyle bir e, mana vermiş. La şekke ma'nahu la şekke fi ay la yem baği en La demek e, onda şek yoktur, onda şüphe yoktur demek. La yendegi en yesukke fihi yani ondan şüphelenmeye gerektirecek bir şey yok. Şüphelenmeye gerek yok demektir. Yani Kur'an mucizun çünkü Kur'an mucizedir. Yani insanları aciz bırakıyordur. Fe la yendegi en yesukke fihi o zaman şüphe etmeye gerek yok ki enhu minallahi teala. O Allah'tandır. Yani Allah'tan olduğu konusunda herhangi bir şüpheye gerek yok. Herhangi bir şüphe içerisinde bulunmaya gerek yok çünkü Kur'an Allah'ın muciz sözüdür. Gelelim Kavuda Azzawajalla Allahu Teala'nın şu sözüne: "Hudan lil muttaqin için hidayet kaynağıdır." Ne demek bakalım? Yani beyanen lehum yani lehumdaki zamiri muttaqilere gidiyor muttaqilere beyan ediyor müttakillere açıklıyor izah ediyor gösteriyor neyi min adlalati dalaleti yani beyanen lahu min dalalati müminlere mütaklile dalaleti gösteriyor dalaletin ne olduğunu gösteriyor lilmutakinin elzene yetakuna eşrike vel kebaira vel talahese başka Hangi muttakiler için hidayettir? Ellezine öyle muttakiler için ki yetteğune sakınıyorlar el ve vel ve vel şirkten sakınıyorlar kebairden sakınıyorlar fevahişten sakınıyorlar. Geçen dersimizde kebair ve fevahişin ne olduğunu az biraz konuşmuştuk değil mi? Yani hatırlıyorsunuz kebair ve fevahiş ne anlama geliyor? Bunları az biraz konuşmuştuk. İşte bunlardan sakınan muttakiler için hidayet kaynağıdır. Hidayette selkedici götürücüdür. Fahadül Kur'anu beyanun lehum min'ad-dalaleti. İşte bu Kur'an onlar için dalaletin nasıl bir şey olduğunu, nasıl çirkin bir şey olduğunu gösteriyor. Ve beyanun lehum min'eş-şübehati aynı şekilde onlara bu konuda şüphe etmenin ne kadar çirkin anlamsız olduğunu gösteriyor. Beyanul halali minel onlara helali ve haramı beyan ediyor. Neyin helal, neyin haram olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla onları hidayete erdiriyor, doğru da doğru yola erdiriyor. Fe in qila eydan elseki fihi beyanun li cemi'in nasi. Fe keyfe avafa <gülüyor> ila'l yani kuran-ı kerim aslında herkes için li cemii'n-nasi için bir beyandır herkese açıklıyor bütün bunları neden sadece bir grup insanı Allah onu has kıldı niye muttaqilere has kıldı daha söyleyelim fihi beyan li nasi bütün insanlar için onda beyan vardı fe keyfe adafa ila'l muttaqin Nasıl oluyor da Allah'ın sadece müttakilere izafe ediyor, onlara has kılıyor peki? Bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bakın görüyor musunuz? Müfessirimiz akla gelecek her türlü soruyu kendisi bizim yerimize soruyor ve cevabını veriyor. Belki bu soruların bir kısmı bizim aklımıza gelmezdi değil mi? Mesela biz her gün okuyoruz Hudenlil Muttaqin bu Kur'an muttakiler için hidayettir. Neden sadece muttakiler için? Soruyu sorduk mu hiç? işte e, sormuş bu soruyu e, Ebul Leys es-Semerkandi ve cevabını da veriyor kendine. Göre. Diyor ki: böyle bir soruya e, şu şekilde cevap veririz. Li'anne'l muttaqina çünkü muttakiler hum ellezine yentafi'una bil beyani." Çünkü Kur'an'ın beyan etmiş olduğu durumlardan yararlananlar, istifade edenler, bunu anlayanlar onlardır diyor. Evet Kur'an herkes için beyandır. Herkese beyan ediyor ama hani siz bir insana mesela diyelim ki yani basit bir şey söyleyeyim. Sigara. Sigaranın kötü olduğunu söylüyorsunuz insana. Hatta gösteriyorsunuz ona kötü olduğunu ama yine de bırakmıyor, vazgeçmiyor. Yani yararlanmıyor bu yasaktan. Siz bir şey gösteriyorsunuz, beyan ediyorsunuz. Yine yararlanmıyor, istifade etmiyor. Bunun gibi Kur'an'da herkes için beyandır. Herkese gösteriyor ama onun Göstermiş olduklarından ibret alanlar muttakilerdir, Ders alanlar muttakilerdir. Allah da o yüzden e, madem sadece muttakiler ondan istifade ediyorlar, yararlanır o zaman o da müttakiler için hidayet kaynağıdır demiştir. Yoksa e, müttakiler için hidayet kaynağı olması diğer insanlar için hidayet kaynağı olmadığı anlamına gelmez arkadaşlar. Bakın böyle bir yorum yapmış. Evet. Hum ellezine yente yentefu'una bil Müttakiler onun beyanından yararlanıyorlar ve ya'maluna bihi ve ondaki hükümlere göre de amel ediyorlar. Feiza kanu hum ellezina yentefu'una o zaman madem sadece bunlar yararlanıyorlar sarafil hakikati hasilul beyan lehum. O zaman hakikatte onlar için beyan edici olmuş oluyor Kur'an. Yani öteki ders almıyoruz, öteki ibret almıyoruz, öteki yararlanmıyoruz o zaman onun için e, onun için hidayet kaynağı, onun için e, rahmet kaynağı olmuyor. Kim yararlanıyorsa ondan onun için hidayet kaynağı oluyor diyor. İşte böyle bir yorum yapmış. <Sessizlik> bu kişi diyormuş ki Kudan lülmuttakil ey kerameten lehum. Aa, kerameten anlamı vermiş bu zat. Yani اِنَّمَا ve اِلَيْهِمْ اِجْلَالًا ve لَهُمْ وَبَيَانًا لِيْفَضْلِهِمْ Yani Huden lilmuttaqin demek müttakileri öven, müttakileri e, yücelten, yani onlara ikramda bulunan bir kitaptır. Muttakiler için ikram dolu, müttakileri öven bir kitaptır. Huden lilmuttaqin, müttakileri öven bir kitaptır demek kerameten lehum Onlara ikramda bulunan değer veren bizler yani inne adaf ilehim iclalen ve keramet. peki niye sadece muttakilere izafe etti bunu muttakilerin ne kadar yüce bir insanlar olduklarını ne kadar değerli insanlar olduklarını göstermek için iclalen ve kerameten lehum ve lifadlihim. ve onların ne kadar hani üstün insanlar olduğunu Göstermek içindir, diyor müfessirimiz. Demek ki Hudenlil Muttakilerin değerini, bu kitap, müttakiler ne kadar değerli insanlar olduğunu ortaya koyan bir kitaptır. Onların şanını yücelten bir kitaptır. Onların üstünlüğünü gösteren bir kitaptır, diye anlam vermiş bu zat. Gelelim, قَوْلُهُ تَعَالَى اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ sözünde. Yani onlar gaybe iman ederler. E yani, yüceldik bil gaybi. Gaybe ne yapıyor? Tasdik ediyor. Demek ki, iman etmek demek ne oluyor arkadaşlar? Tasdik etmek demektir. Peki tamam anladık Bu da. Gayb nedir o zaman? Wal gaybu, gayb ise, huwa ma qab al aini, gözün görmediği şeye biz gayb diyoruz. Mesela şu an ben sizi görmüyorum, ee, siz bir ölçüde benim için gayipsiniz. Ama siz beni görüyorsunuz. Ben sizin için gayip değilim. Siz benim için gayipsiniz. Ben sizi görmüyorum. Ve huwa ma gâbe anil ayni. Siz de mesela diyelim ki bir odadasınız. E, odada oturuyorsanız şu an duvarın arkasındakini göremiyorsanız o sizin için gayiptir. Ma gâbe anil ayni. Gözün görmediği şey gayiptir. Ve huve eee... مُحْفَرُونَ fil الْقَلْبِ Fakat o yani her ne kadar gözle siz görmeseniz de onu aslında kalpte ona bir yer veya مُحْفِرُونَ فِي الْقَلْبِ kalpte ona yeri vardır. Kalpte hazır bir yeri vardır onun. Yani e, dolayısıyla burada e, yani mesela Allah'ın hepimizin kalbinde yeri vardır ama biz gözümüzle Allah'ı görmüyoruz. Dolayısıyla Allah nedir? Gayiptir. Çünkü biz göz her ne kadar kalbimizde varsa da Kalbimizle biz buna iman ediyorsak da gözümüzle görmüyoruz Allahu Teala'yı o zaman gayiptir işte. Ve inna arada bihi ashabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada ellezina <gülüyor> ile kim kastedilmiş oluyor arkadaşlar? O kimseler ki gaybe iman eder. O kimseler kim oluyor peki? İşte diyor ki müfessirimiz arada <gülüyor> Allahu Teala murad etti bihi <gülüyor> bu ifadeyle sahabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin ashabı çünkü onlar gaybe iman ediyorlardı. Ve men tabeahu ila yomil kıyameti. Sadece onlar değil kıyamete kadar da onlar gibi inananlar. Yani bizler de bugün sahabenin inandığı gibi inanmaya çalışıyoruz. Yani kalbimizde Allah'ın varlığını hissediyoruz. Ruhumuzda Allah'ın varlığını hissediyoruz. Bunu idrak ediyoruz. Buna inanıyoruz. Bunu tasdik ediyoruz. Fakat gözlerimizle görmüyoruz. Dolayısıyla bu şekilde inanan kimseleri Allah kast ediyor. Neyle? Ellezine ile. Kıyamete kadar. Ennehum bunlar yani ashab ve kıyamete kadar onlara tabi olanlar yusabdikune bi gaybil Kur'ani Kur'an-ı Kerim'in gaybına inanıyorlar, tasdik ediyorlar. Nedir o? Ennehu minallahi ta'ala. Yani Kur'an Allah'tan mı? Çünkü Müslümanlar bugün mesela bizler Kur'an'ın hani böyle gözümüzün önünde gökten hop nazil olduğunu görmüyoruz. Böyle bir şey gözlerimizle görmüş değiliz. Vahyin gelişini görmüyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? İman ediyoruz, tasdik ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde iman edenleri Allah bu cümlede ifade etmiş onları kastetmiş etmiş oluyor. يصدقون بغير القران انه من الله تعالى فيحلون حلاله ويحرمون حرمه ذا bunlar ne yapar? Peki Kur'an'ı tasdik etmek ne demek oluyor? Yani Kur'an neye helal demişse onu helal kabul etmek, neye haram demişse onu da haram kabul etmektir. E yuqalu şuda denilmiştir. Yu'minun bil gaybi yani billah teala. Bir görüşe göre buradaki gayb Allah demekmiş. يعني يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله الله يؤمن حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا الدبالي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا السفيان قال حدثنا أصحابنا عن الحارث بن قيس أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ديكي نحتسب بكم يا أصحاب محمد Ma sabaqtumuna bi min ru'yati Muhammed sallallahu aleyhi ve selle ashabatihi yani eee nıhtesib bikum yani biz sizi öyle gözümüze görüyoruz öyle bir yani sizi değerlendiriyoruz ey Muhammed'in ashabı bunu kime diyorlar Abdullah ibn Mes'ud'a Ma <gülüyor> sabaqtumuna ee, minruiyeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem siz bizi e, e, hangi konuda biz sizi böyle hani e, önemsiyoruz sebaktumuna bihi minruiyeti Muhammed'in siz bizi geçtiniz hangi konuda Muhammed'i görmey konusunda sallallahu aleyhi ve sellem ve sohbeti de onunla sohbet etme konusunda yani ne mutlu size siz yani biz de Müslümanız ama siz bizden daha öndesiniz çünkü siz bizzat e, Hazreti Peygamber'i gördünüz onu onun sohbetinde bulundunuz. Demişler İbn-i de onun dönemindeki insanlar. Bunlar demek ki peygamberimizi görmeyen kimseler. Fakala ee, Abdullah i̇bn Mesud o da diyor ki yani tabi bunun anlamı şu yani biz size imreniyoruz. Size gıpta ediyoruz. Ne güzel siz Hazreti Peygamber'i gördünüz. Onun sohbetinde bulundunuz. Bu konuda bizi geçtiniz. Sebektumuna bihi. Bizi geçtiniz diyor. Fakala Abdullah i̇bn Mesud o da diyor ki وَنَحْنُ نَحْتَسِبُ لَكُمْ اِيمَانَكُمْ بِهِ وَلَمْ تَرَغُرُ Vallahi diyor, biz de diyor sizin onu görmediğiniz halde ona imanınızdan dolayı size büyük değer veriyoruz. Gerçekten siz de büyük yani insanlarsınız ki görmeden iman ediyorsunuz. Biz gördük de iman ettik ama siz görmeden iman ediyorsunuz. وَاِنَّ al الْاِيمَانِ bil بِالْغَيْبِ En makbul iman ise en üstün iman ise görmeden iman etmektir. İşte siz bunu yapıyorsunuz demiş Abdullah ibn Mesud. Sonra kara Abdullah sonra Abdullah okuyor. Ne okuyor? Eee, "Ellezina bil bu ifadeyi okuyor arkadaşlar. gerçekten yani Abdullah ibn Mesud güzel bir tespiti yapmış değil mi? Bizim içinde bir yani ne oluyor? bir müjde olduğunu söyleyebiliriz. Bizim sevinebileceğimiz bir şey söylemiş Abdullah ibn Mesud. Biz de Resulullah'ı görmedik. Resulullah'a Kur'an'ın vahir görmedik. Ee, ama bütün bunlara yakinen inanıyoruz arkadaşlar. Son bir şey söyleyelim. O ile şu da söylenmiştir. يُؤْمِنُونَ بالغaybi, yani يَعْنِ يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ Başka bir görüş. Son bir görüş bu olsun arkadaşlar. Son bir görüşe göre de gaybe iman etmek demek يُصَدِّقُونَ بِالْبَعْثِ bazı ne olacak arkadaşlar? Dirilmek. Bağdel meati öldükten sonra, öldükten sonra dirilmeyi tasdik etmek, öldükten sonra dirileceğimizi kabul etmek, buna inanmak demektir. Ee, bazı alimlerimize göre. Böylece arkadaşlar, e, Elifla Mim'den başladık. Bunun hangi anlamlara geldiği üzerinde durduk. Sonra zariket kitabı ile ilgili, bazı zarikene ne demektir? Ona değindik. Gayb feh ne demektir? Ondan bahsettik. Niye huden lil muttaqin demiştir? Onun üzerinde durduk. Sonra da elladine yu'minune bil gaybi de. E, i̇man eden kasıt nedir? Elledine ile kimler kastediliyor? Gayb nedir? Bunların üzerinde durduk ve en sonradaki dedi ki gayb yani birçok şey söylenmiştir ama son bir görüş olarak gayb öldükten sonra dirilmeye iman etmektir denilmiş. Onu da hatırlatmış olduk. Dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar. İnşallah haftaya yeni bir e, tersirde, yeni bir müfessirde yine bir arada oluruz. Umarım e, yani anlaşılır şekilde e, açıklamışızdır. Tersi gayet güzel. Dili güzel. E, yani kendinizde muhtemelen birçok yeri rahatlıkla okuyup bilirsiniz Dolayısıyla bitmeyen metni İnşallah arkadaşlarımız kendileri okurlar. Anlaşılmayan bir yer varsa zaman zaman sorabilirsiniz. Biz size açıklamaya çalışırız arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun. Haftaya inşallah yine görüşürüz.